23 Kasım 2018 Bursa Arifane İlim Derneği Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel Asr innel insane lefi husr illallezine amenu ve amelus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr Sadakallahul azim Evet bu hafta sohbetimiz tasavvuh sohbeti soru cevabı niteliğinde evet ilk sorumuz tesettür mevzuunda tesettür mevzuunda şöyle bir izahatta bulunalım inşallah elimizdeki Kur'an meali ruhul beyan İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin yazmış olduğu ruhul beyanda meal olarak buradan okuyorum. tefsirine detayına girmeyeceğiz. Sadece ilgili ayetlere bakacağız. Tesettürle alakalı Ahsap Suresi 59. ayet ve Nur Suresi 31. ayette bu mevzuyla ilgili Allahu Teala'nın emri var. Hanım kardeşlerimize tesettürle alakalı. Evet ilk önce Nur Suresi 31. ayet. Mealen şöyle diyor. Allahu Teala: Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler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 Ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtulaşa eresiniz. Buyuruluyor. Evet. Nur suresi 31. ayette. Yine Ahsap suresi 59. ayette şöyle buyurulmakta. Ne alem! Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Bu hususla alakalı tabi ki e, hadis-i şerifler de var. Birçok hadis-i şerif de mevcut. Bir tanesini de böyle dile getirdikten sonra Mevzuyu detaylı bir şekilde inşallah Biraz izah etmeye gayret edelim Yine Ayşe radıyallahu anh Şöyle rivayet eder Kız kardeşim Esma binti Ebu Bekir Üzerinde ince bir elbise olduğu halde Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmişti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Ondan yüzünü başka bir tarafa çevirerek Ey Esma Ey Esma Blue çağına girmiş bir kadının şu ve şunun dışında el ve yüzünü işaret eder, başkasını göstermesi doğru değildir dedi. Şimdi okumuş olduğumuz ayetlerden e, ve bu hadisi şeriften işaretle konuyu açmaya çalışalım. Allahu Teala tesettür tabii ki sadece kadına tesettür yok, erkeğe de tesettür var. Yani şeriatın emrettiği avret mahalli denilen yerleri örtmek hususunda erkeğinde bir tesettür var tabi ki burada e, kadının tesettürü mevzusunda ayetten anlaşılan fıkıh alimlerinin dile getirdikleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadislerinden anlaşılan o ki e, hanım kardeşlerimizin yüzü ve ellerinin dışında vücutlarını örtmesi icap ediyor. Şimdi bazı fıkıh alimlerinde burada ayaklar da açık kalabilir denilmiş. Burada Resulullah Efendimizin bu okumuş olduğum hadisi şerifinde işaret edilende ise burada Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi Esma hakkında ise Resulullah Efendimiz böyle diyor. Yani gösterdiği elini ve Yüzünü işaret ederek Bundan başkasını göstermenin Doğru olmadığını işaret etmiş Bu hadisle hareket edenlerde dayanların Bayanların yüz ve Ellerinin açık olmasının dışında Diğer vücutlarını Örtmeleri gerektiği Allah'ın emri olarak Anlaşılmış oluyor Bu örtünün ölçüsü ne olacak Bu örtünün ölçüsü Bu da tabi ki fıkıh kitaplarında İlmihal dediğimiz kitaplarda detaylı bir şekilde izah edilmekte. Yani vücut hatlarını göstermeyecek bir şekilde bol vücuda yapışan bir elbise olmamak kaydıyla bol elbiseler ile e, vücudun örtülmesi icap etmiş oluyor. Bu elbisenin adına şöyle diyebilirsiniz, böyle diyebilirsiniz. O olur, bu olur, o mühim değil. Önemli olan burada belirtilmiş olan çerçevede insanın Kişinin vücudunu örtecek Hatlarını belli etmeyecek şekilde Bir elbise içerisine Girmiş olması gerekiyor Burada tabi ki Başın örtülmesi mevzusu da var Bakın ayetten de ortaya çıkan Hadisten de ortaya çıkan Yüz ve ellerin dışında Hanım kardeşler Vücutlarını örtmesi gerekiyor Bu dinimizin Şeriatın emridir Allahü Teala'nın emridir Bizlere bunun birçok hikmetleri var Tabii ki bu tesettürün birçok hikmetleri var. Tesettürlü insan adına faziletleri var, getirisi var. Bunlar çok farklı detaylara girilip anlatılabilir ama biz burada esas olarak ana kaideyi anlatalım istiyoruz. Yani çok fazla detaya girmek istemiyoruz farklı farklı sorulara da değinebilmek adına. Bu tesettür hususunda allah Teala'nın emri olması hasediyle bu hanım kardeşlerimiz bu hususa aman dikkat etmeleri dikkat, e, dikkatlerini celbediyoruz. Dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. İnşallah bu konuda bilinçli olsunlar, şuurlu olsunlar. E, Allah-u Teala'nın emirlerine riayet eder bir hal, hareket, tavır içerisinde bulunalım. Tabii ki hepimiz herkes olarak söylüyoruz. Bütün mümin kardeşlerimiz ve buradan diğer sorumuz namaz hususunda, namazın ehemniyeti. Namaz konusunda bilgilendirme yapalım inşallah. Namaz dinin direğidir. Nasıl ki bir çadırın ayakta durması, bir binanın ayakta durması için bir direğinin olması şart, işte namaz da dinin direğidir. Müminin nişanıdır. Yani üzerindeki nişanıdır. Mümin olduğunu, Müslüman olduğunu gösterir. Nişanıdır namaz. Namaz hususu bu konuda çok hadis-i şerifler mevcut. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette Allah-u Teala namazı farz kıldığını beyan etmekte. Namazın nasıl kılınacağıyla alakalı teferruatlar ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifleriyle detaylı olarak izah edilmiştir. Namaz Farsça bir kelime Arapça'da salat diye geçmekte. Yani Allah'a yalvarış, yakarış, yöneliş anlamlarına gelmekte. Resulullah Efendimiz namaz müminin miracıdır buyurmakta. Kişi, Müslüman kişi mümin kişi her namaza duruşunda aslında Rabbi ile konuşmaya durmuş oluyor. Rabbine münacat etmiş oluyor. Rabbi ile konuşmuş oluyor. Yine bu hususta bazı e, hadis-i şeriflerle birlikte namazın ile alakalı bir paylaşım yapalım. Yine detaylıca izah etmeye gayret edelim. İbni Ömer radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir. Evet namazın dindeki yeri nasıl ki baş, bütün vücudu kumanda etmekte komuta etmekte bütün her şey başta toplanmış bütün hassalar, kuvveler demek ki işte namaz da bu kadar mühim namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir yine Ebu Derda radıyallahu anh şöyle dedi dostum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle tavsiyede bulundu parça parça kesilsen de yakılsan da Allah'a ortak koşma ve farz olan namazı bilerek terk etme. Kim ki farz olan namazı bilerek terk ederse Allah'ın koruması ondan uzaklaşmıştır. Evet bakın hadis-i şerife ne kadar namazın ehemmiyetini nasıl dile getirmiş oluyor Ebu Derda'ya Resulullah Efendimiz ne diyor? Parça parça kesilsen de yakılsan da Allah'a ortak koşma ve farz olan namazı bilerek terk etme. Kim ki farz olan namazı bilerek terk ederse Allah'ın koruması ondan uzaklaşmıştır. Namaz kılmayan Müslüman Allah'ın korumasından uzaklaşmış oluyor. Yine Abdullah bin Kurt radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü kul ilk önce namazdan hesaba çekilecektir. Namaz düzgün ise diğer amellerde düzgün olacaktır. Eğer namaz bozuk ise diğer amellerde bozuk olacaktır. Demek ki ilk hesap namazda oluyor. Mahşer alanında. Kabirde de aynı şekilde. Kabirdeki o meşhur bildiğimiz sualler sorulduktan sonra namazını kıldın mı sorusu var. Kabirde de o soruyla karşılaşılıyor. Yine Hz. Neffel bin Muaviye radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim bir namazı kazaya bırakırsa sanki onun çoluk çocuğu ve malı mülkü elinden alınmış gibidir. Sevban radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şöyle buyurdular: Müslüman kul ile kafirlik ve iman arasında sadece namaz vardır. Bakın dikkat edin. Müslüman kul ile kafirlik ve iman arasında sadece namaz vardır. Müslüman bir kişi namazı terk ettiği zaman kesinlikle Allah'a şirk koşmuş olur. Bu hadisi Hibetullah Taberi sahih bir isnatla rivayet etmiştir. Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh'tan nakledilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cennetin anahtarı namazdır. Namazın anahtarı da abdesttir. İbni Abbas radıyallahu anh'dan nakledilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına İlahi aramızdan kimseyi şaki ve mahrum eyleme diye dua ediniz dedi ve sonra Şaki ve mahrum kimdir bilir misiniz diye sordu. Sahabeler kimdir ya Resulullah dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmayandır buyurdu. Evet bu dile getirdiğimiz tabi bu konuda birçok hadis-i şeriflerde mevcut. Dile getirdiğimiz bu hadis-i şeriflerden de anlaşıldığı üzere kişi vefat etmesi neticesi kabre konulduğunda yani berzah aleminde sorulacak o meşhur sorulardan sonra sorulacak soru namazdır yine mahşer alanında kişi mahşer alanında toplandığı zaman bütün insanlar yine orada hesaba çekildiğinde 55 tane durak var mahşer alanında ta ki mahşer alanından cennet kapısına kadar olan mesafe içerisinde duraklar 55 tane durak ve 55 tane soruya muhatap olacağız orada bu 55 sorunun ilki namaz, namazını kıldın mı sorusu olacak. Diğer sorular var. İşte e, faiz yedin mi, işte günahlardan şunu işledin mi, bunu işledin mi, gıybet yaptın mı, akrabaya yardım ettin mi, anana babana iyi davrandın mı vesaire. Bu 55 tane soru. Ama bunların ilki namaz. İşte bu hususta Rasulullah Efendimiz kabirde de ilk önce namazın sorulacağını. Ve namazdan, kul namazını kıldıysa, namazını kıldıysa, yerine getirdiyse bu farz görevini, umulur ki diyor ondan sonraki soruları da kolay geçirir. Yani bu hem kabir için geçerli, hem mahşer alanı için geçerli. Diğer 55 soruyla alakalı. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Tabi burada namazın hakkıyla kılınması mevzusu da var. Namazda Şimdi namazın ehemniyetini anlatırken Namaz müminin nişanıdır dedik. Yani mümin ile kafiri ayırt eden en önemli işaretlerdendir. <gülüyor> Yine bu hususta <gülüyor> bir söz vardır. Ehlullah'tan bir zat söylemiştir. Namaz kılmayan Müslümana kafir denilmez. Ama kafir de namaz kılmaz buyuruyor. Güzel bir söz söylemiş değil mi? Namaz kılmayan Müslümana kafir denilmez sonuçta Müslüman kelimeyi şehadet getirmiş ama kafir de namaz kılması namaz kılmamakla kafire benzemiş oluyor bunlar çok mühim bir mevzular namaz kılmama kılmaktan uzak duran kişi imanın sorgulaması lazım bu iman zafiyetinden kaynaklanıyor yani Allahu Teala'ya olan imanındaki zafiyetten kaynaklanmış oluyor Allah'a imanı Kamil, yetkin bir iman ile iman etmiş olsa Allah'ın emri olması sebebiyle namaz, en baştaki emir, bunu Allah'ın emri olması sebebiyle namazını kılmaya gayret sarfeder, e, kazaya bırakmamaya gayret sarfeder. Rasulullah Efendimiz, malumunuzdur, biliyorsunuz savaş zamanında dahi e, iki gruba ayırmış sahabeyi, bir grupla namazın rekatı kılınıp daha sonra diğer grup gelip dahil olmasıyla bu şekilde namaz kılındığı kaynaklarda mevcut yazıyor. Yani bu kadar mühim namaz bu kadar mühim herhangi bir boş bahaneden dolayı kazaya dahi bırakılmaması gerekiyor. Bırakın kılmamayı komple kılmamayı kazaya dahi hani bırakılmaması gerekir. Bu kadar ehemmiyeti olan bir durumla karşı karşıyayız namaz müminin müslümanın nişanıdır dedik Dolayısıyla bir Müslüman hiçbir şekilde bir bahane uydurmaya yeri yok. Müslümanım diyorsa, Allah'a inandım, iman ettim diyorsa Allah'ın emri olan bu farzı da yerine getirmekle mükellef. Çünkü bu namaz sayesinde namazını hakkıyla, layıkıyla kırmak, kılmak sayesinde birçok güzelliklere mazhar olabilecek. Çünkü namaz kötülüklerden alıkoyar buyuruyor Resulullah Efendimiz de. Yani insan işte ben namaz kılmıyorum ama işte inanlıyorum, iman ediyorum, Allah-u Teala'ya işte bir kılamadığım namazım var. Kalbim temiz, kötülük düşünmem, gıybet etmem, şöyle yapmam, böyle yapmam, şu günahı işlemem, bu günahı işlemem ama işte namazda kılamıyorum gibi sözlerle kişi kendini avutmuş olur. Yani bu sözler arkasına sığınılacak bir sözler değil burada kişi kendini altmış olur. Nefsinin oyununa tezgahına gelmiş olur. Şeytanın oyununa tezgahına gelmiş olur. Yani böyle kalbim temiz ben başka günah işlemiyorum ama e, bir namazım yok işte. Daha ne olsun? Bir namazım yok işte. Daha ne olsun? <gülüyor> Namaz en büyük en önemli şey yani. Dinin direği başsız. Niye başsız başsız bir vücut olmuş oluyor? Doğru ya. Hadis-i şeriflerde söylendi ya. Vücuttaki baş gibidir dedi yani. Başsız oluyor yani. Daha ne olsun? Bir namazım yok demekle. Yani çok basit bir şey mi bu? Yani bu hususta aman dikkat edelim. Ee, namaza riayet edersek, Allah'ın emri olan namazı yerine getirmeye gayret edersek Allah-u Teala diğer güzel amelleri de bize ondan sonra kolaylaştırır. O kapılar da açılır. Kolaylık gelir. Ahlakımız gittikçe güzelleşir daha çok başka şeylerden günahlardan kendimizi alıkoymaya gayret etmiş oluruz namaza ehemmiyet göstermekte burada sahabe-i kira namaz vak, namazı kıldıktan sonra ikinci bir namaz vakti gelmesi için sabırsızlıkla beklermişler Rabbimin huzuruna çıkacağım diye namaz vakti gelsin diye beklermişler bakın dikkatinizi çekiyorum o şu yakalanmış evet o o o namaz kılmanın hakikatini idrak etmişler Zekiyormuş. Misal veriyorum Öğle namazını kıldıysa ikinci namazı gelsin diye beklemişler İkindi namazının vakti gelsin Ki Rabbimin huzuruna çıkayım Rabbimle işte miraç edeyim Rabbimle münacatta bulunayım Günümüzde maalesef Biz ne yapıyoruz İşimizin arasında Yani dur şu namaz vakti de geçmeden Şu namazı bir aradan çıkarıvereyim Maalesef bu kelime çok kullanılıyor şu namazı da aradan bir çıkarı vereyim. Yani o bir yükmüş de. Sırtımızda bir yükmüş. işimiz gücümüz de var. E bak, vakti de geçmesin bari. E aradan bir çıkarı vereyim. Hesabı oluyor beş dakikada. Oturup şöyle bir düşünmemiz lazım yani. Biz nereden nereye gelmişiz? Müminler olarak, Müslümanlar olarak. Bir sahabenin hayatına bakalım. Sahabe-i kiramın hayatı namaza karşı gösterdiği ehemmiyet. Aman namaz vakti gelsin diye Sabırsızlıkla beklemek, o hal içerisinde böyle abdestini alarak hazırlığını yapması, bir de bizlere bu ahir zaman ümmeti olarak kendi hallerimize bir bakalım, yani namaza karşı gösterdiğimiz bu ehemniyete bir bakalım, ne derece ehemniyet gösteriyoruz? Kılmayan zaten büyük bir kayıp da, kılan nasıl kılıyor? Tabii herkes kendisini de burada kendi kendine vicdanıyla bir sorgulama yapması lazım namazını kılıyor ama kılıyoruz ama nasıl kılıyoruz acaba? Hakkıyla layıkıyla bu namazı e, eda edebiliyor muyuz? İkame edebiliyor muyuz? Yerine getirebiliyor muyuz? Yoksa işte dediğimiz gibi örnekte verdiğimiz gibi ama şunu da aradan çıkarı verelim. Düşüncesiyle aradan çıkarı veriyor muyuz? Yasak salmak gibi gibi. Burada namaz evet bu namazını hem böyle anlattıktan sonra şunu da dile getirelim. Namazda namaz dedik yöneliş salat. Farsça da namaz. Bu Türkçemize böyle yerleşmiş. Farsça kelimeyi kullanmışız. Arapçada salat. Allah'a yöneliş. Namaz müminin miracıdır denilen noktada kul namaza durduğunda Allahu ekber diye tekbir aldığında dünya ile alakalı tüm işinin, meşakkatini bu tarafa atması lazım. Zaten tekbirin bir anlamı da odur yani. Ellerimizi kaldırıp kulaklarımıza kadar kaldırdığımızda Allahu Ekber diye tekbir aldığımızda adeta Ya Rabbi dünyayla alakalı bütün düşünce, tasa, endişe ne varsa hepsini kaldırdım attım. Ben şimdi senin huzurundayım. Seninle konuşmaya geldim. Sana münacata geldim. Hakikaten o zaten. Senin huzuruna geldim. Dolayısıyla seninle aramda her şeyi attım çıkarttım. Hiçbir şeyle meşgul değilim. Sadece sana yöneldim. Seninle konuşmak gayret gayesindeyim. Bu düşünceyle Allahu Ekber diye tekbir almamız gerekiyor. Tekbirimizi alıp, Tabii ki namazın e, rükünleri var, şartları var, fazlaları var, sünnetleri var. Onların teferruatına girmeyeceğiz. Bunlar ilmihal bilgileri. İlmihalden kişiler bunları detayla bu bilgileri elde edebilirler biz sadece bazı noktalara dikkat çekmek istiyoruz. Bu namazımızda yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Fatihasız namaz olmaz hadisi şerifi var. Demek ki namazda en çok ehemmiyet vermemiz gereken mevzu neymiş? Fatiha suresi. Bu Fatiha suresini okurken yine Fatiha suresiyle alakalı e, allah Teala buyuruyor namazı kulumla aramda ikiye böldüm dediği ki Fatiha suresinin yarısı kulun isteklerinin olduğu, yarısı da Rabbimizin bize seslenişinin olduğu alandır. İyyake nabudu ve iyyake nestaîn. Ancak sana ibadet eder, sana kulluk, sana ibadet eder, sana kulluk eder ve senden yardım dileriz. Ayeti Fatiha'nın sırrının olduğu ayettir. Ve kulunla Kendim aramda ikiye böldüm dediği noktada bu ayet her iki tarafa da bakar. Bu bu bu ayet Fatiha'nın en sırlı sırrının saklanmış olduğu, gizlenmiş olduğu ayettir. Yine yeri geldiğinde geldiği için dile getirmek istiyorum. Fatiha Suresi'ni okurken diyor pirimiz Ahmet Muhammed Dicani Hazretleri ismi azam namaz dışında ismi azam niyeti ile okuyun diyor. Bakın eğer ki ismi azam niyeti ile okuyorum diyerek bu kasıt ile bu niyet ile okursanız o Fatiha'nın getirisi çok daha fazla olur diyor. Bu da bir sır. İsmi azam niyeti ile okuyorum bu ya Rabbi diyerek besmele çekip okumaya gayret edelim. Yine Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Fatiha'nın okunuşuyla alakalı namaz dışında bir nefeste okumaya gayret edin der. Aldığınız tek bir nefes ile Fatiha'nın sonuna kadar okumaya gayret edin. Burada çok sırlar var, faziletler var, hikmetler var. Bu namazın dışında. Namazda ise, namazda Fatiha suresini okurken tane tane tek tek okuyun der Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri. Çünkü her ayeti okuduğumuzda Rabbimiz bize nida etmekte. Aslında biz namazla Rabbimiz ile konuşuyoruz. Biz onun seslenişini işitmiyoruz. ayrı mevzu. Allah. Ne zaman ki kulaklarımızdaki bu evet. gaflet pamukları çıkar, belli bir makama geliriz. İşte o zaman Rabbimizin seslenişini işitir hale geliriz. Biz Fatiha suresine başladığımız zaman, Besmele ile başladığımız zaman ''Elhamdülillahi Rabbil Alemin'' dediğimizde Allahu Teala nida ediyor. ''Kulum bana hamd etti. Alemlerin Rabbi olan Allah'a ham olsun.'' ''Dedi.'' diyor. Dolayısıyla Muheddin İbn Arabi Hazretleri Fatiha'yı okurken her ayette bir süre namazınızda her ayette bir süre durun bekleyinler. Rabbinizin size olan nidasını işitir gibi bekleyin. Fatiha'yı bu şekilde okumaya gayret edelim namazda ve Fatiha'nın anlamını, mealini öğrenelim ki namazımızda bu Fatiha'yı okuduğumuzda o bir anlık bekleme süresi içerisinde o anlamı tefekkür edelim. Yani Elhamdülillah Rabbil Alemin dediğimizde alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diye manasını tefekkür edelim. El Rahim dediğimizde o Rahman ve Rahim'dir diye manasını tefekkür edelim. Yani her ayette bir süre duralım bekleyelim ve bunları tefekkür edelim aynı zamanda Rabbimizin bir seslenişi var dedik ya her ayette bize her ne kadar biz onu işitmesek bile bu şekilde bu Fatiha'nın sonuna kadar bu bilinç ve bu şuur içerisinde namazımızı okumaya gayret edersek inşallah bakın zaman içerisinde namaz kılışımızda namazdan aldığımız haz lezzet çok değiş değiştiğini anlarız yani en azından bu Fatiha'da okuduğumuz Fatiha'dan sonra okuduğumuz Surelerde anlamını, mealini bilmiyor olabiliriz. Tabi Arapçaya vakıf olmayan, onun anlamını çalışıp ezberlemiş, öğrenmemiş olan insanlar, kardeşlerimiz. tabii ki bu anlamları bilemeyecek. Diğer okumuş olduğu kısa sureler olsun veya diğer ayetlerden olsun. Ama en azından namazda bu Fatiha'nın anlamını bilerek, bu idrak ile okursak inşallah işte o zaman diyor ya yine Resulullah Efendimizin hadisi şerifinde geçen Fatiha'nın sonundaki amin var ya amin. Kimin amin sözü meleklerin amin sözüne denk gelirse Allah okula istediğini verir buyrulmakta. İşte Fatiha'yı bu bilinç içerisinde okursak, bu şuur, bu idrak içerisinde okursak ve sonunda amin dediğimizde işte o zaman inşallah meleklerin aminine denk gelmiş olur. Meleklerin aniline denk gelirden kasıt bu. O idrak, o şuurla o Fatiha'yı okumak. Bu şekilde okuduğumuz zaman en azından Fatiha'yı bu bilinç ve şuur içerisinde okuduğumuz zaman bir huşu içerisinde namazımızı eda ettiğimizi müşahede ederiz. Namazdan daha bir keyif aldığımızı müşahede ederiz. Namazdayken dünyalık meseleleri aklımıza getirmemeye gayret edelim. Zaten kendimizi bu Fatiha'ya verirsek, Fatiha'yı okurken bu şuura, bu bilinç içerisinde okumaya gayret edersek, onun anlamını düşünerek otomatik olarak zaten e, dünyalık meseleler kafamızdan çıkıp gidecek. Neye, neden? Çünkü odaklandık. Namaza odaklandık. Fatiha'ya odaklandık. Oysa ki genel olarak, <gülüyor> umum olarak kılınan namazlarda bunun anlamı hiç odaklanılmadığı için otomatik olarak çoğunlukla birçok insan böyle yapmakta birçok kez böyle kılmış oluyoruz namazımızı. Bir Allahu Ekber derken tekbir alarken kendimizi hatırlıyoruz. Bir de Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah derken kendimizi hatırlıyoruz değil mi? Aradaki o kıldığımız iki rekatlık veya dört rekatlık farz namazı otomatik pilota bağlamışız. Tıkır tıkır otomatik devam etmiş. Selam verdiğimiz zaman ondan sonra kendimize geliyoruz. Maalesef namazımızı otomatik robot gibi sisteme getirmiş oluyoruz yani otomatik robota bağlıyoruz. Hani uçaklarda var ya otomatik pilota bağlanma gibi. İşte bu neden kaynaklanıyor? Hep o ibadeti belli e, periyodik aralıklarla yaparken standarda bindirdiğimiz için, onun maneviyatından mahrum kaldığımız için, namazın ehemniyetinden mahrum kaldığımız için, kendimizi o hassasiyete vermediğimiz için beyin onu otomatik alıyor. Allahu Ekber deyip tekbir alıyoruz tıkır tıkır tıkır Fatiha'dan sonra zammu sureler sıralı zaten beyne kaydedilmiş arkası geliyor tıkır tıkır bir, bir de bakmışız ki selam vermişiz namaz bitmiş otomatik olarak tamamlanmış <gülüyor> bu namaz belki şeriatın hükmü gereği kıldığımız namaz üzerine kulun üzerine farz olan namazı yerine getirmek olabiliyor Allahu Alem Allah inşallah kabul eder namazlarımızı ama içi boş olmuş oluyor tabi yani ceset var, ruh yok gibi. İki boş. Otomatiğe bağlamışız, kılmışız namazı. Ne Fatiha'yı okurken onun anlamını düşünmüşüz, ne idrak etmişiz, ne Rabbimizle o münacatta olduğumuzun idrakine varmışız, ne namazın müminin miracı olduğunun ne demek olduğunu tefekkür etmişiz, idrak etmişiz. Bunların hiçbirini idrak etmeyerek, yatmışız, kalkmışız, dilimizde otomatikte okumuş İşte bu konulara ehemmiyet gösterelim diyorum, buna dikkat çekmek istiyorum namaz, eğer ki bu bilinç bu şuur içerisinde namazımızı eda etmeye gayret edersek, en azından Fatiha, Fatiha suresini okurken bu idrak içerisinde okumaya gayret edersek çok şeyin değiştiğini görürüz namazımızdan daha bir zevk aldığımızı, huşu içerisinde kıldığımızı ve hallerimizin çok çok değiştiğini idrak ederiz denemesi bedava yani bir gayret edelim, deneyelim. Kendi kendimize diyelim. Ya ben bunu bir hafta deneyeceğim. Yani. Bir hafta bütün namazlarımda tekbir alırken bu hassasiyete dikkat etmeye gayret edeceğim. Fatiha'yı okurken mealini düşünmeye dikkat edeceğim, gayret edeceğim. Diyelim bir hafta bir deneyelim. Bakın bir hafta sonra nasıl her şey değişiyor. Hakikaten o namaza olan o rabıtamız, o e, idrakimiz, şuurumuz ne kadar değiştiğini net bir şekilde görebiliriz yani. namaz hususundan konu açılmışken bir teferruat ama yine hatırlatmak istiyorum Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri namazın Resulullah Efendimiz'den kuvvetli sahih hadislerle gelen sünnet namazlar nafile namazlarla alakalı mevzuda nafile dediğimiz sünnet dediğimiz namazlar nafiledir bakın bir farz namaz vardır bir de nafile namaz vardır bir de sünnet namaz var diye üçüncü bir şık şey yok Farz namaz vardır, nafile namaz vardır. Bizim kılmış olduğumuz nafile, yani sünnet diye kıldığımız nafileler Resulullah Efendimizin yapmış olduğu uygulama olması hasebiyle adına sünnet denilmiştir. Bunlar nafile kategorisinde işlenir. Farz namaz, nafile namaz. Nafile demek fazlalık. Yani Allah'ın emretmiş olduğu, emirle belirttiği miktardan fazlalığa geçmeye nafile denilir. Dolayısıyla bunlar nafile olmuş oluyor. Bu nafilelerin Resulullah Efendimiz'in uygulamış olduğu nafileler vardır. Onlara riayet edip de onlara gayret edersek Resulullah Efendimizi sünnetine de ittiba etmek yani ittiba bağlan, bağlı olmak hasebiyle e, o sünnetleri yerine getirmekten dolayı hem Resulullah Efendimiz'in sünnetine uymaz sevabı da almış oluruz. Hemen aklıma gelmişken bir konuyu daha paylaşmak istiyorum burada. Bir ibadeti yaparken diyor Muhiddin İbn Arabi Hazretleri Resulullah Efendimizin yapmış olduğu bize de tavsiye etmiş olduğu bir ibadeti yaparken bu ister farz olsun ister sünnet olsun. Farzları yaparken Allah emretti diye ben bu farzı yerine getiriyorum niyeti taşıyarak bir farz namazı kılıyoruz veya da farz ibadetin birini yapıyoruz. Allahu Teala emrettiği için ben bu farzı yerine getiriyorum. Niyetini taşıyarak ve bu farzı Resulullah Efendimiz de yaptığı için aynı zamanda ona uyma niyetini de taşıyorum dediği zaman insan o farzı kıldığı zaman hem farz sevabı alır hem de sünnet sevabı alır diyor. Bakın çok hassas bir konu. Yani biz farzları yerine getirirken Allahu Teala'nın bize farz kıldığı ne kadar emrettiği meseleler varsa... Resulullah Efendimiz de o farzı yerine getirmişti Allah emretti diye getirmişti deyip onun onun düşüncesini taşırsak kafamızda, beynimizde, idrakimizde Resulullah Efendimiz de getirmişti bu farzı yerine dediğimiz için bir, de bir artı bir de sünnet sevabı alıyoruz eğer bu niyeti taşımazsanız bu sünnet sevabını alamazsınız diyor sadece o farzı yerine getirmekten dolayı Allah'ın emretmiş olduğu farzı yerine getirme sevabı alırsınız ama bu niyeti de taşırsanız farzları yaparken Resulullah Efendimiz de yapmıştı derseniz işte o zaman ananın babanın emrine uy öf bile deme diyor değil mi Allahu Teala meşru olan emirlerine. Şimdi biz anamızın babamızın emrine uyarken Resulullah Efendimiz de ananızın babanızın emrine uyun diye o da bu farzı bize tavsiye etmişti diye bu niyeti de taşırsak bakın hem farz sevabı alırız hem de sünnet sevabı alırız. Yani sadece farz namazları olarak düşünmeyelim bunu. Allah'ın farz kıldığı her şeyi düşünelim. Bu da püf noktası. İşin püf noktası. Eğer bu niyeti hep aklımızda tutabilirsek yani bir taşla iki kuş vurmak gibi bir şey oluyor. O farzları zaten yerine getiriyoruz. Ama Resulullah Efendimiz de yapmıştı. Ona da uyuyorum. Onun yapmış olması hasebiyle niyetini taşıdığımız zaman nur nur oluyor. Genişleme oluyor. Tabii ki. Yani feyzi artıyor, fazileti artıyor, sevabı artıyor. Evet bu e, sünnetleri yerine getirirken de bir de e, mühim bir sünnet e, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş ya da bazı yerlerde bazı e, mezhep mensuplarının uyguladığı belki ama çoğunlukla unutulmaya yüz tutmuş ki öyle görülüyor. Bir sünnet var ki sabah namazlarının sünnetini kıldıktan sonra iki rekat fecir namazı denilen sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sağ yanı üzerine yatarmış, uzanırmış. Bu sünnet günümüzde unutulmuş. Kaynaklara bakarsanız, incelerseniz bunu görürsünüz. Muheddin İbn Arabi Hazretleri bu sünneti Resulullah Efendimiz ümmetine siz de böyle yapın diye emretmiştir buyuruyor kitabında. Resulullah Efendimiz siz de böyle yapın diye buyurduğu için i̇bn Arabi Hazretleri bunu emir telakki ediyor. Siz de böyle yapın. Bakın Resulullah Efendimizin yapmış olduğu uygulamalar var ki adına sünnet dediğimiz siz de yapın diye tavsiye ettikleri var. Bir de serbest bıraktıkları var. Kendisi yaptığı halde ümmetine siz de yapın demediği sünnetleri var. Ha O yapın demediği halde yaparsak o sünneti yerine getirmekle yine sevap alırız. Ama siz de böyle yapın dediyse sünnetlerinde işte onun o zaman bu bu sünnet kıymetli, kuvvetli bir sünnet oluyor. Emniyet arz ediyor. Muhaddisin-i Arabi Hazretleri ayette Allahu Teala peygamberinize uyun. O size ne getirdiyse onun getirdiğini alın diye ayet ile emrettiği için dolayısıyla diyor, peygamberinize uyun diye emrettiği için Allahu Teala Resulullah Efendimiz de bir mevzuda siz de böyle yapın dediyse ümmetine biz onu emir kabul ederiz diyor. Eyvallah. Biz bunu farz gibi görürüz diyor. Bu tartışmalı bir konu. Fıkıh alimleri ee, Allah'ın emri olmaması hasebiyle farz değildir demişler. Eyvallah. O ayrı bir konu. Ama takvaya riayet eden, tasavvufun derinliklerini yaşamak isteyen, bilmek isteyen, takva mevzusunda takvaya gayret eden, dikkat eden kişiler aynı i̇bn abi Arabi Hazretlerinin görüşü gibi Resulullah Efendimiz bir şeyi tavsiye ettiyse ümmetine siz de bunu yapın dediyse emir telakki ediyoruz. De sabit. Çünkü ayetle ona uyun denildiği için Muhammed İbn Arabi Hazretleri ker kim ki diyor? Ee, bize göre diyor. Kim ki bu şekilde farz namazının şey sünnet namazını, sabah namazının iki sünnet namazını kıldıktan sonra sağ yanı üzerine yatıp da uzanmaz. Hemen farzına geçerse bize göre günahkârlık diyor İbn Arabi Hazretleri. Bunu da niye dayandırıyor? İşte dedik ki ayete dayandır. Ayete dayandırıyor. Onun için bir ehemliyet arz ediyor. Bunun tabi birçok e, insana getirisi fazileti muhakkak. Resulullah Efendimiz ne yaptıysa sünnet olarak hangi uygulamanı yaptıysa mutlaka bunun belki günümüzde e, ispat edilmiş bilimsel olarak da açığa çıkmış faydaları olmakla birlikte henüz ispat edilememiş, bilimsel olarak e, ne tür bir fazileti var ne tür bir faydası var ispat edilememiş yönleri de vardır. Resulullah Efendimizin yapmış olduğu sünnetlerin. Biz ee, bilemesek bile bunu ama bilmediğimiz cihetten o sünneti yerine getirmekten dolayı inşallah o cihetten bir fazilet almış oluruz. Onun bir getirisi olur. Artık bizde nasıl bir açılım olacaksa, nasıl bir manevi e, getirisi olacaksa mutlaka o getiriden faydalanmış oluruz. Bu da inşallah dikkat edelim derim. Kimileri soruyor peki bu uzanma ne kadar olacak? Şimdi Resulullah Efendimiz uygulamasını şöyle yaparmış. Gece Gece belli bir vakitte kalkar, gece namazı dediğimiz namazını kılarmış. Gece namazı ona farzdı biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allahu Teala farz kıldı. Ümmeti buna dikkat eden, biz ümmeti olarak buna dikkat edersek gece namazına bunun da çok büyük bir manevi getirisi var. Bir o serbest bırakmış değil mi? O serbest. O, onda e, ısrarlar size baktığınız dememiş. <gülüyor> Tabi serbest bırakılmış. O, on, onda ısrar yok. <gülüyor> bu namazını kıldıktan sonra yatarmış. Bir süre yatar, uzanırmış. Sonra fecir vakti, işte fecir namazı denilen sabah namazının imsak vakti girdikten sonra sabah namazının sünnetini kılmak üzere tekrar kalkarmış. iki rekat sabah namazının sünnetini eda edermiş, ikame edermiş. Ondan sonra Resulullah Efendimiz sağ yanı üzerine tekrar yatarmış, bir süre uzanırmış. Ta ki mescitte farzını kılmak üzere Bilal Habeşi kamet getirene kadar. O zaman kalkar ee, sabah namazının farzını kılmak üzere de mescide geçermiş. Şimdi burada sağ yanımız üzerine yatmak ne kadar olacak diye sorulursa bu kişiye kalmış bir şey. Eğer ki kimisi diyor ki ya şimdi ben sağ yanım üzerine yatar uyan e, e, yatarsam uzanırsam uyuyup kalabilirim. Bu sefer farzı da kılamayabilirim. Güneş doğabilir. Kardeşim o zaman uyuma. Yani burada sadece maksat sünneti yerine getirmek. İki dakika yat, bir dakika yat, beş dakika yat. Yattığın zaman zikirle meşgul ol, kelime-i tevhid getir, Allah de, saravat getir. Hani uykuya dalmamak adına kendini bir şeyle meşgul et. Yani bu süre bize kalmış. Yeter ki o sünnet yerine gelsin. Burada süreyi şu kadar uzanın, bu kadar uzanın, yarım saat yatın, bir saat yatın gibi bir bildirim yok. Resulullah Efendimiz'in hadisinde. Sadece sağ yanımız üzerine uzanıp yatmamız emrolunmuş. Burada bir dakikada yatabilir insan. Yat bir dakika, bir dakika sonra kal. Hatta kıl sünnetini seccadenin üzerinde yat. Bir dakika, iki dakika neyse. Orada bir salavat getir. Kelime-i Tevhid getir. Ondan sonra kal. İcabını evinde kılıyorsan. Ondan sonra farzını kıl. Camiye gidiyorsan uzan 2 dakika ondan sonra kalk git camiye gibi bu hususta böyle dile getirmiş olduk İnşallah buna da riayet edelim namaz hususunda yine bir mevzuyu daha dile getirmek istiyorum ee, burada camilerimizde gördüğümüz bir hadise ulu camimizde çok görüyoruz İnşallah bu sohbeti dinleyen kardeşlerimiz de hanım kardeşlerimiz de bu hususa dikkat etsinler belki bilmediklerinden kaynaklanıyor Hanımlar için her camide ayrılmış yerler var. Hanımların namaz kılması için. Maalesef hanım kardeşlerimiz bu ayrılan yerlerin dışına çıkıp neymiş efendim işte e, vabın önünde namaz kılacağım, mihrabın yanında namaz kılacağım, Kabe örtüsünün yanında namaz kılacağım gibi ön saflara geçip orada namaz kılmak gayretinde bulunuyorlar. Belki bunlar işte bilmemekten kaynaklanıyor. Ne olmuş oluyor bu sefer? Orada namaz kıldıkları zaman yakınlarında namaz kılan erkeklerin aynı hizada kaldıysalar, önüne geçtiyseler, aynı namaz kılınıyorsa o yakınındaki erkeğin namazı ifsat oluyor. Bozulmuş oluyor. Namaz kabul olmuyor, sebep oluyor. Bu sefer o erkeğin namazını bozmaya sebep olmuş oluyor. Yani hanım kardeşlerimiz bu hususa aman dikkat etsinler. Hanımlar için ayrılmış olan yerde kılsınlar. Erkekten eğer erkek de namaz kılıyorsa şair, bir sütre yoksa, bir örtü yoksa, bir örtü varsa erkeğin ön tarafı da geçmiş olabilir. Ayrı ayrı namaz kılıyorsalar sıkıntı yok. Ama örtü yoksa, açıksa, yani erkek bayanı, bayan erkeği görüyorsa, burada aynı vakti namazı kılınıyorsa, aynı hizada bulunduysa kadın ve erkek, yanındaki erkeğin namazı bozulmuş olur. O namaz geçersizdir. O erkek tekrar namazını iade etmek zorunda. İşte hanım kardeşlerimiz böyle bir erkeklere, erkek kardeşlerimize böyle bir sıkıntı vermemeleri için belki de o erkek kardeşimiz de o namazının hanım kardeşimiz yanında kıldı diye önünde kıldı diye bozulduğunun bile farkında da değil belki. O, o kanıda böyle bir ilmi de yok belki de. Ama işte bunlar yani ilmihal dediğimiz bu bilgileri öğrenmek zorundayız, bilmek zorundayız. Yani Müslümana bu bilgileri öğrenmek farz bilmemiz lazım yani. yani ben işte bilmiyordum etmiyordum yok öyle bir şey namazı kılıyorsan kardeşim erkekten bir adım geride en azından bulunması gerekiyor kadın ee, namahremse tabi ki daha arkada bulunması gerekiyor bakın nasıl camilerimizde düzen erkekler ön tarafta kılar kadınlar da arka tarafta kılar Buna lütfen hanım kardeşlerimiz riayet etsin camilerde namaz kılarken o camilerin işte e, mihrabın yakınında kılacağım, val harfinin önünde kılacağım, Kabe örtüsünün dibinde kılacağım diyerek oralara gidip de bu şekilde hem günaha girmesinler yani erkeğin önünde namaz kılmış oluyor olmaz günaha giriyor yani hem günaha girmesinler hem de erkek kardeşlerimizin namazını ifsat etmesinler bozmasınlar yani bu hususa aman dikkat edelim yine hanım kardeşlerimiz hanımlar içerisinde böyle bir e, uygulamada bulunanlar bulunacaklar olursa bu bilgiye sahip olan kardeşlerimiz uyarsın diğer hanımları uyarsın desin ki işte abla teyze kardeş neyse bak böyle olmaz erkeklerin bulunduğu alana girip namaz kılıyorsun burada olmaz bak kadınlar için ayrılmış bölüm var geçelim orada kılalım erkeklerin bulunduğu yerde bir hanımın namaz kılması uygun düşmez deyip Uyarsın, lütfen bu hususta da dikkatli olalım Yine namaz konusundan açıldı Madem bu hafta böyle gidiyoruz Cuma günleri e, camilerimizde gördüğümüz erkek kardeşlerimizin Erkek cemaatimizin yapmış olduğu bir yanlış daha var Onu da dile getirelim inşallah En ön safa geçiyor Tamam ne güzel Ön safın faziletinden faydalanım diyor Cuma namazını kılmaya geçiyor. En ön safta cuma namazını kılıyor farzını. Ondan sonra artık işinden midir, gücünden midir, işine mi yetişecektir. Neyse. Farz kıldıktan sonra cemaatle birlikte Cumanın farzı kılındıktan sonra en ön saftan o koca caminin arka kapısından çıkmak için yüzlerce insanın namaz kılanın, insanın önünden geçiyor. Dışarı çıkıyor. Bakın hadis-i şerifle sabit. Namaz kılanın önünden geçmek günahtır. Eğer işin gücün varsa farzı kıldıktan sonra işine gideceksen o zaman kardeşim en ön safa geçme. Caminin en arkasında en arka safta kıl namazını ne günaha gir o ibadet yapmaya sevap kazanmaya geliyorsun. Ama yüzlerce insanın önünden geçmekte birçok günaha girip girmiş oluyorsun yani. Yanlış bir şey. Olmaz. O zaman en arka safta kıl günaha da girme. İşine gideceksen farzı kıldıktan sonra çıkıp gideceksen git. Yok eğer e, namazı tamamını kılacaksan, o zaman geçen ön sefa. kimsenin de önünden geçme. Muhtim İbn Arabi Hazretleri yine bu hususta. tabii bu fıkhi meseledir, farklı görüşler e, vardır namazı kılanın önünden geçmekle alakalı. İbn Arabi Hazretleri der ki, namaz kılıyorsan, senin önünden birinin geçmeye teşebbüs ettiğini gördüğün zaman, senin koruyacağın alan, sorumlu olacağın alan secde mahalline kadardır secde ettiğin yere kadardır dolayısıyla sen ayaktasın diyelim kral okuyorsun namazdasın biri de senin önünden geçmeye geçecek elini uzatıp onun önünden geçmesine mani olacaksın eğer mani olmazsan sen de günahkarsın diyor bakın bunun hükmü bu elini uzattığın yere kadar alandan sorumlusun Namaz kılar haldeyken biri senin önünden geçmeye teşebbüs ettiğini gördün. Senin secde mahallinle senin bir o yakın mesafeden geçecek. Hemen elini uzatacaksın namazdayken. Bu namazı bozmaz. Elini uzatacaksın ki adama işaret vermiş oluyorsun yani. Ben namazdayım. Benim önümden geçme. Ha buna rağmen o kişi senin eline de vurup geçerse günah onundur. Vebal onundur. Sen üzerine düşen görevi yaptın. Önümden geçme diye işaretini verdin. Büyük camilerde Secde mahallinden daha uzak mesafede bir namaz kılanın önünden geçilebileceğine dair bazı fıkıh alimleri e, beyanında bulunmuşlardır. Caizdir demişlerdir. Yani e, büyük camilerde, büyük mescitlerde secde mahallinden daha uzak bir mesafeden namaz kılanın önünden birileri geçiyorsa bunda bir beis yoktur demişler. Böyle bir mescit izahatta bulunmuşlar sınırın, sınırın dışında kalmış oluyor yani bizim namaz kılıyorsak şayet bizim sorumluluk alanımız neresiymiş elimizi uzattığımız zaman elimizin ulaştığı son noktaya kadar biz bu alandan sorumluyuz bizim önümüzden geçmeye kalkan olursa bu alandan geçirmemek için elimizi uzatmakla mükellefiz eğer uzatmazsak biz de günahkar oluyoruz önümüzden geçen de günahkar oluyor biz de günahkar olmuş oluyoruz orada i̇bn Arabi Hazretleri bu şekilde beyan eder bu hususta hususa da dikkat edelim derim Cuma günleri namaz kılma mevzusunda da Yine Cuma namazından açıldı mevzu Şunu da dile getirelim inşallah Cuma namazında İmam hutbeyi tamamladıktan sonra Bir dua yapıyor Bu duaya Elleri açarak icabet etmek Doğru değil Bunu da maalesef Cemaatin birçoğu bilmiyor Bakın ee, Hadislerle ortadadır Cuma namazının cuma günleri kıldığımız namaz cuma namazının farzı nedir? 2 rekattır. Hutbe de iki rekat namaz hükmündedir. Bu konuda hadis-i şerif de var. Hazreti Ayşe'den de rivayet var. Hadis-i şerifte mevcut. Yani hutbe 2 rekat namaz hükmünde. Dolayısıyla biz nasıl öğlen namazının farzı 4 rekat cuma günü 2 rekat farz olarak cuma namazı farzı kılmıyor. 2 rekat farzın yerine de hutbe geçiyor hutbeyi dinlerken aynı namazda olduğumuz gibi dinlemek zorundayız hiç Hiçbir şekilde yanımızdaki bir uygunsuz halde bulunsa yanımızdaki iki kişi kendi aralarında konuşuyor olsa onları uyarmak kastı ile dahi bakın hutbe okunuyor hutbede konuşulmaz diyen insan o feyizinden faziletinden kaybeder eksilmiş olur yani o cuma namazının Hı kazanacağı faziletten kaybetmiş olur. Yine sahabe, sahabeden bu olay cereyan etmiştir. Bir sahabe, diğer bir sahabeyi uyarmıştır. Konuşma diye. Ondan sonra bu hadiseyi Resulullah Efendimiz'e taşıdılar. İkisinin de, konuşanın da, onu uyaranın da o namazın, cuma namazının sevabından kaybettiğini Resulullah Efendimiz beyan etmiştir. Uyarmak dahi yanlış. Burada da işte e, hutbenin sonunda yapılan duada, imamın yapmış olduğu duada ellerimizi açıp amin demek yanmış. Bunu inşallah bu yanlışı yapmayalım. Maalesef. E, daha önceleri bu hutbede okunan dua imam gizli olarak okurdu. Yıllar öncesi. Son e, kaç senedir bilmiyorum. Son senelerde son senelerde artık sesli olarak bu imam o duayı okuyor eyvallah Oku, sesli olarak okumasında bir sıkıntı yok bir beis yok ama bizim cemaat olarak orada ellerimizi kaldırıp da amin dememiz hususu e, bizim namazımıza nakisiyet getiriyor çünkü, çünkü evet hutbe namaz hükmünde olduğuna göre hatta bir hususu daha dile getirmek istiyorum e, bunu e, pirimiz olan Ahmet Muhammed Ticani hazretlerinin e, eserlerinden edindiğimiz bilgiyle söylüyorum Hutbe tamamlandıktan sonra imam hutbeden aşağıya inerken namazdan çıkmış gibi sağına ve soluna selam vermenin uygun olacağını söylemiştir. Biz de uygulamada bunu yaparız. Cuma günleri hutbe, hutbesini tamamladıktan sonra imam aşağı inerken sanki aynı namazda gibi otururuz. Sonra hutbe tamamlandıktan sonra namazdan çıkış işareti olan sağımıza ve solumuza selam veririz. Ha bu selam verme hususu illa şart değil. Onu söyleyeyim yani selam vermezsen olmaz mı e, günah mı olur diyen olursa hayır öyle bir şey yok. Bu e, hassasiyet. Yani namazda onu da namaz olarak kabul ettiğimizin göstergesi olarak hutbeyi. Bu bir hassasiyet olmuş oluyor. Bunu da böylece dile getirmiş olduk. Namazla alakalı mevzuyu. Evet bu haftada sohbetimizde Namaz ve tesettür konularında bir bilgi vermeye gayret ettik inşallah. Evet. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasanatan ve qina azaben nar. <gülüyor> Allahümmeğfirli vel valideyye vel müminine vel müminnati el ahyai minkum el emmat. Allahumma salli ala sayidina Muhammedinil fatihi lima uliqa vel hatimi lima sabaqa nasrul hakki bil hakki vel hadi ila siratil mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani subhanellezi mekani ya lemu mekani subhanellezi yarani es salatu ve selamun aleyke ya Rasulullah es salatu ve selamun aleyke ya Habiballah Esselatü ve selamu aleike ya syyid al-avlin ve al-akhirin ve alayna ejmain. Subhana rabbike ke Rabbi izze ama yasifun ve selamun ala al-mursalin ve al-hamdu lillahi Rabbi al-alamin. al